825. Konu, i̇bn Mes'ud'un dilin tehlikelerini anlatması, Abdullah bin Mes'ud şöyle buyurmuştur, Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde, uzun süre hapsedilmeye, dil kadar layık hiçbir şey yoktur, Abdullah bin Mes'ud şöyle buyuruyor, Sizleri fazla konuşmamanız hususunda uyarıyorum, sakın gereksiz yere konuşmayınız, herhangi birinize ihtiyacını bildirecek kadar konuşması kafi gelir, Yine Abdullah bin Mesud şöyle buyurmuştur, Kıyamet gününde insanların en günahkarları bu dünyada boş konuşmalara en fazla dalanlarıdır.